Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan ekonomi ekoloji programından herkese günaydın Günaydın sevgili ekonomi ekoloji dinleyicileri <gülüyor> Evet Serkan'ın sesini Güzel güzel bir günde <gülüyor> Evet Serkan'ın Ama çok sıcak var ya dışarısı. Çok sıcak <gülüyor> Çok aşırı sıcak evet. bir yağmur yağdı ama kesmedi Kesmedi sıcakları. evet serinletmedi havayı maalesef Şimdi bu hafta aslında gündeme yeni düşmüş bir konuyu ele almaya çalışacağız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuzguncuk Üsküdar ilçesinin Kuzguncuk Mahallesi'nde 9 hektar alan değil mi? 9 hektarlık bir alanı kentsel, kentsel dönüşüm, dönüşüm alanı, alanı ilan, ilan etti. Ettim. Ee, ee, sen e, gittin oralara bu hafta Serkan. İstersen bir, bir ufak girizgah yap konuğumuz e, var. Birazdan e, hattımızda olacak. Hemen ben anlatayım işte deprem sonrasında çıkan bu kentsel dönüşüm e, kararları peş peşe bazı bölgelerde çıktı ama şimdi artık böyle en güzel e, kentin en... E, İyi korunmuş. iyi korunmuş yerlerinde yapılmaya başlandı. Ben yıllar önce yani bunun işte zemini kötü olan zeytin bunun da vesaire bir sürü Avcılar hı hı. o yerler için çıkarıldığını düşünüyorduk ama bugün baktığınız zaman Bostancıda harılı bir kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bugün de Kuzguncuk'un bir bölümünde bu yapılmak isteniyor kentsel dönüşüm adı güzel gibi görünse de bugüne hı hı. kadar yapılanlara baktığımız zaman aslında bunun bir kentsel dönüşüm değil de bir ransal dönüşüm olduğunu Aynen öyle. herkes görüyor, görüyor ve anlıyor. Şimdi Kuzguncuk'ta durum biraz daha farklı. Ee, bir konuğumuz var ben daha fazla anlatmak istemiyorum Hı -hı. kendisi çünkü e, bu konuların e, yani üst resmin geneline en iyi bakan isimlerden bir tanesi Mimar Nevzat sayım kendisi orada da yaşıyor aynı zamanda Hı -hı. uzun yıllar kızguncuğu çok iyi biliyor orayla ilgili çalışmaları Hı -hı. var ki dün ben kendisiyle görüştüm bana bir sunum da yaptı nasıl olması gerektiği konusunda e, yanılmıyorsam şu anda hattımızda, hattımızda. günaydın Nevzat Bey Can Bey, Merhaba çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için hakikaten mesele ben çok önemli görüyorum çünkü yıllardır ben de Üsküdar bölgesinde yaşadım Kuzguncu'yu biliyorum yani gitmeyenler belki uzaktan anlamaya bilmeyebilir ama bu kentte yaşayan birisi için Kimliğini korumuş son yerlerden bir tanesi Tabii bu haberler çıktığında bütün kızguncuk gidiyor o eski ahşap evleri gösterip işte buraları kentsel dönüşüm yapacaklar şeyleri çıktı bir an sosyal medyada tabi ki böyle değil. Ee, bir bölüm e, eskiden gece kondu olan yeri için geçerli. E, eskiden diyorum çünkü artık dün oraları gezdim ben. Altı katlı koca koca binalar var. Yani onları gece kondu demek de e, abesle iştigal. Yani sadece tapu sorunları var. Şimdi ben bir dilerseniz sözü size bırakayım. E, ne yapılmak isteniyor ve bunun çözümü e, mevcut uygulananlar gibi... Toki'nin gelip toplu konut yapması mıdır? Yoksa sizin bir takım önerileriniz var. Buyurun siz dinleyelim. Teşekkürler. Önce böyle bir konuda bir fırsatım olduğu için. Ee, aslında tam da dediğiniz gibi artık Gece Kondu'dan 1970'lerde e, en çok hani 80'lerin kıyısına kadar konuşabiliyorduk. Artık kaçak yapıdan söz edilebilir. Gece Kondu diye bir şey yok. Çünkü gece konamayacak kadar büyükler <gülüyor> onlar. Evet. Burada Kuzguncuk'ta yapılmak istenen şey Kuzguncuk'un geleneksel dokusunun bittiği yerden başlayıp sıkarcına kadar çıkan bölgeden söz ediliyor. Öyle anlıyoruz. Evet. Ee, ama asıl konu şöyle. Böyle projeler genellikle kimin ne yapacağı gizli saklı götürüldüğü için çok net olarak bir fikrimiz de yok. Ee, ben hatta... Dün bu haberi öğrenince Üsküdar Belediye Başkanı'na bir mesaj gönderdim. Eğer böyle bir şey varsa hazırım bir lise çalışmaya, düşünmeye diye. O da sağ olsun. Ben de gazeteden öğrendim. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin projesi bu. Hı hı. Ama böyle bir konu gündeme geldiğinde konuşmak isterim dedi. Şimdi şöyle birkaç tane program var. Bunlardan bir tanesi toprak mülkiyeti ve bence en önemli olan. Kent topraklarının özel mülkiyetin olması nedeniyle en pahalı girdisi bu tür dönüşümlerin toprak. Böyle olunca da aslında yapılan iş kendiliğinden çok pahalı bir hale geliyor. Şimdi bir tanesi bu. İkincisi bütün kentler dönüşür. Önemli olan neye dönüştü o kentin ne olduğu. Hı hı. Ee, bu biraz sizin az önce söylerken de kentsel dönüşüm değil de rantsal dönüşüm dediğimiz şey en de sonunda te, yani tabii ki bütün işletmeler bir para kazanacaklar ama tek sahi için bu olması e, bu olayların altındaki, bu yapılanmaların altındaki anlamlı küprel nedeni ve sosyolojik nedeni ortadan kaldırıyor. Şimdi burada ne olabilir? Burada şanslı bir durum var. E, bildiğim kadarıyla bu toprak mülkiyeti kamunun hala burada. Evet. Eğer özel mülkiyette Dönüştürmeden Kamu mülkiyeti altında kalarak Bu dönüştürme işlemi yapılırsa Sonuç %100 başarı olur hı hı. Hı. Çünkü bu Üzerinden o büyük rant baskısını Kaldırmak demektir ee, Ve onun, onun kalkması Demek de burada yapılacak olan projelerin Anlamlı şeylere dönüşmesi demektir Bence doğru da olur Çünkü orası ben 80'den beri Kuzguncuk'tayım. Gerçekten de o derme çatma gece kondudan derme çatma apartmanlara geldi. Her şey hmm. değişti ama derme çatmalık hiç değişmedi. Hmm. Belki orası de kontrol edilebilir yaşanabilir bir yer haline dönüştürülebilir Çünkü bunu denedik, projelendirdik. Tasarım atölyeleri Kadıköy, TAK diye bilinen kurumu için Faruk Göksun'un davetiyle bir proje hazırlamıştık. Bu sözünü ettiğimiz bölgenin yakınındaki bir bölgede Ve baya hani e, mimar mimar oturup bunu çalışarak yaparak kişiler yapılabileceğini görüyoruz Umarım buraya da böyle bakılacaktır Benim korkum şu e, Kamu kurumları da büyük spekülatörler gibi davranınca Yani devletin kurumları da e, yatırımcı gibi davranınca ortaya bir felaket çıkıyor. Çünkü kimse Hı. devlete başa çıkamaz. Evet. Onun spekülatör olması demek diğerlerinin de devre dışı kalması demek. O zaman kapitalizmin etkileri de çalışamaz hale geliyor. Çünkü haksız bir rekabet yani kim onunla başa çıkabilir Hı. ki? Evet. O yüzden de burada eğer sadece spekülatör gibi davranmaz kamu kurumları daha sosyolojik bir mesele gibi bakarlarsa bence harika bir fırsattır diye düşünüyorum. Evet, şimdi aslında, e, aslında tam, tam olarak tanımladığınız bölgeyi, yeri, Serkan da gitti, siz de gayet iyi biliyorsunuz orada da yaşadığınız için. Şimdi bu haber e, medyaya düşer düşmez, insanların aklına hemen o kuzguncuğun e, kendine has karakteristiği olan e, mahallelerin, Dönüştürüleceği akla geldi Ve insanlar bunun üzerinden elbette Daha önceki deneyimlerden Yola çıkarak tepki gösterdiler Bunun bu dönüşüme Bu mahallelerinde Katılması ilave edilmesi Gibi bir gündem söz konusu olabilir mi O iş oralara kadar yayılabilir mi Yani biliyorsunuz Kuzguncuk büyük ölçüde Koruma altında bir yer <gülüyor> Dolayısıyla Şu anda en azından böyle bir baskı yok Hı -hı. Ama Koruma dediğinizde yine bu kurumlar tarafından konulup kaldırılan bir şey olduğu için bir yerine evet. bakarsınız kuzgunlukta koruma kararı kaldırıldı hmm. ve bir yatırım alanı olur. Yani bunun aramızda bir konsensus, bir toplumsal anlaşma olmadığı için yöneticilerle yaşayanlar arası hmm. onu hiç kimse kestiremez. Umarım böyle bir şey olmaz ama şu olabilir ve bence iyi de olabilir kentin her noktasını e, ayrı ayrı spesifik meseleler olarak düşününce, mesela Kuzguncuk'ta diyelim ki daha önceden yapı, yapılmamış bir yerinde bazı yasalarına göre şu anda bir yapı yapamazsınız. E, mevcut bir yapıyı değiştireceksiniz de bunun da kuralları var. Belki bu kurallar gözden geçirilerek bu yerlerdeki yapılaşmanın da sağlıklaştırılması sağlanabilir. Ama bu eski dokuyu ...alabildiğine koruyarak yapılabilecek bir şey. Yani ona dokunmadan çünkü anlamsızlaşır o zaman burası herhangi bir yer olmaya başlayacak. Nevzat Bey öyle bir anlatıyorsunuz ki e, kentsel dönüşüm yani sizin dedikleriniz yapılsa tabii e, çok güzel olacak. Yani şimdi dinleyicilerimiz o yaptığınız çalışmayı, örnek çalışmayı bilmiyorlar. Bilseler böyle uzun uzun bir televizyon programı lazım tabii onu anlatmak için. Hakikaten yani ben yönetici olsam size veririm Kuzguncuk'un yönetimini. Çok güzel şeyler yapacağınıza <gülüyor> eminim. Ama görüyoruz ki Türkiye'de mesela bu kentsel dönüşüm kavramında... ...yani Anadolu'nun diğer illerinde de yani Kapadokya'sında, Şanlıurfa'sında... ...ben birçok yerde Tuki'nin yaptığı bu konutları gördüm. Urfa'da bile geleneksel ev yapıyoruz diye yine çirkin çirkin yapılar yaptı. Ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Sulukule Kulev örneği var e, önümüzde yani. Evet, insanda bir korku var. Dün e, Kuzguncuklular Derneği Başkanı Tülay Hanım'la konuşurken... De, özellikle vurgu yaptıysa. Tamam projeyi bilmiyoruz ama korkuyoruz dedi özetle. Aslında hepimizde olan şey bu. E, kentsel dönüşüm bir anlamda anlamına baktığımız zaman belki olması gereken bir şey. Çağ, ayak uydurması çok eski yapılar var. Tehlikeli yapılar var gerçekten ama hı hı. maalesef böyle dönüşmüyor. Dönüştürmüyorlar. E, nitekim İstanbul'da da başladıkları yerler yani Zeytinburnu'nu dönüştürmeleri, avcıları dönüştürmeleri lazımken cadde bostanı dönüştürüyorlar. Hı hı. Şimdi Buradaki kritik nokta şu. Mesela Kuzguncuk'ta bizim yıllar süren mücadelemiz sonunda, sonunda korunması gereken doğal sit olarak tescil ettirdiğimiz bir bostan var. Evet. Bu bostan önce organ nakli vakfı hastanesi yapmak istedi Başkent Üniversitesi. Yıllarca bununla mücadele edildi. Sonra buraya bir lise yapmaya taktılar. Bununla mücadele ettik. Ve şunu Kuzguncuklulara anlattık ki. Tabii... Böyle şeylerin, anlatmamız şunun için gerekiyordu, böyle şeylerin yapılması o bölge halkı için bir tür ekonomik bir kalkınma gelecek olan insan sayısı artacak ve daha çok para kazanacaklar. Ama bir süre sonra o bölgeler yaşanmaz hale dönüşecek. Bunu aktarabildik o insanlara. Şimdi buradaki sorun şu, e, e, suç ortaklığı denilen bir şey var. E, var ortada. Şimdi mesela Tepe'yi alın. Dün Serkan'la konuşurken bunu anlatmaya çalışmıştım ben. Şimdi siz bir suç işliyorsunuz. Onu görünmez kılmanızın yolu ne olabilir? Suç ortakları yaratırsınız etrafınızı. Herkesi suçlu yapmak. Her, herkes susar. Kimse dinleyemez çünkü bir şey söylediği zaman kendisini de ele verecek demektir. Şimdi burada da korkum şu benim. Korkunun ecele faydası yok ama korkuyoruz yani. Korku şu oradaki imar e, emsalini yükseltirseniz orada el kadar bir yapıya sahip olan birinin sahip olacağı olağanüstü değeri de tanımlamış oluyorsunuz. Şimdi o adamı orada yapılacak olan kentsel dönüşümün ramp dışında herhangi bir parametresi üzerinden direnişe nasıl katabilirsiniz ki? Kim Mümkün değil. buna hayır diyebilir? Şimdi bu devletin kurumları bunu yaptıkları için çok zedeleyici bir şey yapıyorlar. Yani e, teknik meseleleri zedelidikleri gibi etik meseleleri de zedeliyorlar. Günlük hayatını sürdüren adam gibi yaşamaktan başka kaygısı olmayan bir adamın da ahlakını bozuyor. Evet. Bu, bununla başa çıkmak imkan yani bu bireysel olarak başa çıkabileceğiniz bir şey değil ki. Bunu direnerek de çözemezsin. Çünkü adam ya ben miyim enayi En dirençlisi bile Ya da bu konuda o tür bir bölgede Yaşamak istemeyen biri bir satar gider yani bu duymuşsunuz Bunu, bunu yapa, işte Biraz önce tarif ettiğim <gülüyor> Eğer toprak mülkiyetini özelleştirmez Toprağı kamunun elinde tutar Üzerine yapılacak olan e, yapıları Kişilerin hayatlarını iyileştirici nitelikteki şeyler olarak Kanımlarsanız Kanımı değiştirirseniz Bence harika bir şey oldu. Bu kadar basit aslında biliyor musunuz? Ve Batı'da yapılan da bu, bu? E, çok doğru söylüyorsunuz. Yapılamadığı hep başka amaçlar, başka emeller güdüldü. Onlara da değindik. Siz yapılması gerektiğini e, resmin geneline bakarak... Ee, söylediniz. Çok da iyi anlattınız. Ağzınıza sağlık. Ee, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Sayın'la konuştuk. Kuzguncuk'tan ee, kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiğini <gülüyor> evet. anlattı. aslında ne kadar bize... basit değil mi? Çok... Yani iyi bir şey yapmak bu kadar kolay az. Evet. İnşallah e, siz, iyi ki sizler varsınız ki bunları anlatıyorsunuz. ilk ki oradaki e, Kuzguncuk'ta gönüllüler var ki Bostan'a sahip çıktılar ve bugün orası hastane, okul ya da başka bunlar da kötü şey değil ama insanların nefes alacak açık alanlara, toprağa ihtiyacı var. İyi ki varsınız ki e, onu korumayı başardınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Için. Evet. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. E, şimdi Pelin Tabii e, bu işin başka bir başka bir boyutu da var. Yani hı hı. burada e, gecekondu diyoruz, kaçak yapı diyoruz 80'den sonra. Ama şöyle bir gerçek de var. Orada yaşayan 180 aile var. Yani bu bahsettiğimiz alanın içerisine kalan tam 180 aile var. Bunların durumu ne olacak? Evet. Tabii ki zamanda gelmişler, yapılarını yapmışlar ama zamanı dediğimiz de aslında 1900 ...45'lerden başlıyor oraya ilk yapıların yapılaşması. Hmm. Ve çok önemli bir nokta var ki... ...1984'te Özal zamanında burayla ilgili bir af çıkıyor, kanun çıkıyor... ...ve herkese daha sonra tapuya dönüştürülmek üzere tapu tahsis belgesi, belgesi veriliyor. veriliyor. Ben burada hmm. noktalıyım çünkü bir mağdur olma durumu olacak 180 aile var... ...ve onlar da kuzguncukta hemen... Ee, Dernekleştiler, evet. bir, bir bir dernek kurdular ve bu dernek adı altında e, kendi hukuki mücadelelerine verecekler. Şimdi Kuzuncuk de... İcadiye mahalleleri. Dernek başkanı Atilla Yılmaz. Atilla Yılmaz evet. telefon attığımızda, sağolsun o da katıldı, kendi durumlarını anlatacak. Atilla Bey merhaba. Merhaba Serkan Bey. E, dinledi Dinlediğinizi umuyorum. Yani, e, ilk sev. bölümde e, bir kuzguncukta neler olacak, neler olması gerektiğini konuştuk. Ama şimdi bu sorunun direkt muhatabı sizlerseniz, siz de 180 aileyi temsilen bir dernek kurdunuz ve o derneğin başkanısınız. Ne olacak ve ya en önemlisi bu kentsel dönüşüm. Sizin orada kentsel dönüşme ihtiyacınız gerçekten var mı? Bu Hı -hı. soruldu mu size? Böyle bir araştırma yapıldı mı? Nereden öğrendiniz? Ee, önce bir bunu anlatın, sonra da neler yapmanız, neler yapmak istediğiniz anlatın. Serkan Bey, şöyle diyeyim, yani böyle bir süreçten hiç haberimiz yoktu, hiçbir sorulmadı, hiçbir bilgimiz yoktu. Biz hatta bu görüşmeleri belediye başkanıyla işte çeşitli kurumlarla tapımızı alacağız konusu üzerine yürütüyorduk. <gülüyor> Ve öyle bir aşamadayız, yani aslında bekliyorduk. Başkanımız diyordu, Üsküdar Belediyesi'ni tutma, yakında tapılarınızı vereceğiz diyordu bana şifayan sürekli gittiğim zaman. Yani biz böyle bir durumu beklerken. Bir anda basında arkadaşlarım tabi basında çıkınca hemen bana attılar ya böyle bir şey ilan edilmiş burada haberin var mı diye aldım. Gerçekten de bu kese dönüşüm gelişim projelerle ilan edilmiş bizim burası. Böyle bir şeyden haberimiz bile yoktu. Yani annemiz şok olduk tabi ki insanlar panikliyor korkanlar çekinenler ne olacak bilmeyenler var. Tabii bu konuları bizler dernek olarak hakimiz konuya biliyoruz. Aslında bizden haberse ya da bizim iznimiz dışı, kimse bir şey yapamaz bunu biliyoruz ama e, yani insanlara anlatmakta biraz zorluk çekiyoruz. Çünkü hani şöyle diyorduk başkanımız bize diyorduk tapunuzu vereceğiz. E, ben de insanlara böyle diyordum açıkçası. E, bu bizi biraz şoka uğraktı. Yani sona çıkmış bağlıya döndü. Şimdi şu konuyu bir açıklığa hmm. kavuşturmak lazım. Yani ben de e, ve anladıktan sonra hakikaten çok şaşırtıcı. Birlikte gezdik o sokakları sokan bir tarafında tapular var. Bir tarafında yok çok ilginç hmm. yani bir tarafında villa yapılmış bir tarafında eski yapılar duruyor çünkü tapusu olmadığı için yenileyemiyor evet. apartmanlarını ee, bu elinizdeki belgelerin geçerliliği nedir bazı yerler tapu aldı siz neden alamadınız bugüne kadar? Serkan Bey açıkçası onlar eskiden müracaat eden ya gücü yeten ya da bir şekilde bulan tapısını almış. Hmm. Ama hani bu gece kondi semti dediğimiz bunlar zaten köyünden fakir insanlar. Çok bilgisi olmadan geliyorlar. E buralarda devletin izniyle yapılmış. Yani belediye izni vermiş. İl Özel İdaresi izni vermiş. O zamanlarda 1955 yılında buralar kurulmuş. Bütün ya, hizmet, belediye hizmetlerini alıyorsunuz sonuçta. Tabii ki her şeyimiz var. Yani hmm. bu tapı tahsis kanunu var. Zaten e, hocamız anlattı biraz önce. E, bu tapıya dönüştürmek verilen birak, e buna inanarak insanlarımız yıllarca beklediler Nasıl devlet verecek tapumuzu? Bu güvenle yaşadılar. Yani bu uzun şey... yıllar geçmiş aslında bu uh, tapu tahsis belgesi. Işte evet Hanım 35 efendim. yıl, yani dile kolay çok uzun bir süre aslında. Ama işte bu insanlarımız devlete inancından güvendiğinden yani bu böyle kaldı. Evet. Çünkü her defasında diyorlar merak etmeyi vereceğiz. Hı hı. E i̇nsanımız devlete çok güveniyor, inanıyor, devlet baba diyor her şeyimizi karşılar yapar diye düşünüyor. Ama şu anda öyle bir aşamaya geldik açıkçası şu anda kime güvenebiliriz? Peki şimdi bu noktadan sonra artık bir e, karar var. Orası kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bundan sonra yani diğer örnekleri de takip ediyorsunuz siz uzun zamandır. Ne olmasını bekliyorsunuz? Ne olacak? Yani dozerlerle gelip yıkım olmayacak herhalde. Bir anlaşma yoluna gidecek. Ne olacak ve sizin planlarınız ne bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim e, bir mahalle derneğimiz var. Biz e, Mahallele Birliği diye bir dernek birlik var hı hı. Toplam aynı sorunla uğraşan Aşağı yukarı 80-90 tane Mahalle ve Türkiye'nin değişik yerlerinde Ve burada da bir umut gönülleri var Burada hukukçular var, şehir plancıları var Yani bir sonuçta bu işe profesyonel Değiliz, onlardan destek alıyoruz Ne yapmamız gerektiğini Biliyoruz, onlarla danışıyoruz, onlarla ortak hareket ediyoruz. Ama şunu biliyorum, bunlar biz istemediğimiz sürece, imza atmadığımız şey hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Buna çok eminim, buna komşularıma, arkadaşlarıma her şeyi anlatıyorum. Ha, bu arada illa bu belediye, kitabımızı istiyoruz. Çünkü ne yapılacaksa, önce bizim mülkiyet sorunumu çözülsün, bir güvencemiz alınsın. Ya i̇nsanlar psikolojik bir rahatlasın Ondan sonra ne istiyorsa Kelser dönüşüm mü diyor ya, Doku yapısı bozulmadan Bakın buralar çok önemli Biz buralarda çok mutluyuz Yani e, komşumuzla Kedimizle, köpeğimizle, bahçemizle Ağacımızla, yeşilliğimizle Çok mutluyuz Ha İlla bir de bir şey yapacaksa böyle bırakmayız Diyorlarsa dokuyu bozmadan Bizim isteklerimizi her sürece Bizleri dahil ederek Görüşerek, bilgi alarak bir şey yürütülebilir. Ama hani e, önce bizim bir mülkiyet hakkı, mülkiyet tapış sorunumuzun halledilmesi gerekiyor. Ya yani bu insanların güvenli kazama çünkü bunca zaman vereceğim vereceğim dediniz. E, bu yürümedi. E, şimdi bir farklı bir şeyle önümüze çıkıyorsunuz. Ee, dolayısıyla yani bizim birinci aşamımız bu Aa, onun haricinde bakın biz bu şekilde elli yıldır yaşıyoruz altmış yıldır bir elli yıldan mutlu bir şekilde yaşıyoruz yani hiç kimse bize demesin ya bura depreme dayanıksızdır işte sağlık hayır arkadaş bizim burada çok depreme dayanıklı yer zemin eti dolarak da bina olarak bizim buranın yüzde sekseni bir katlı iki katlı binalar yani doksan bir depremini burada bütün akrabalarımız geldi bizim evlerimize kalarak yaşayarak geçirdik yani bütün buna Ha tamam anlıyorum ransal, çevre, yer falan. E tamam da o zaman bu sürece bizlere dahil etsinler. Her türlü bilgi aşamasın, her aşamayı birlikte yapalım. Ha, burada da milletimizi de paylaşalım. Bu insanlar da bilsin başına ne geleceğini, ne gideceğini, ne yapılacağını. Ama en önemli şey söylüyorum buranın dokusu bozulmadan yapılacaksa bile biz açıkçası istemiyoruz. Ama hani e, bu kanunlar çerçevesinde ne kadar ne yaparız e, bunu düşüneceğiz, tartışıyoruz, hukukçularımızla konuşuyoruz. E... Yani Bilin yine de insanları... bu konuda da onu diyebilirim <gülüyor> ama. insanların gözünde de şöyle bir şey canlanması için anlatayım. Yani dün o tepelere gittik Kuzguncuk. Yani boğaz kenarından bir 700 metre daha yukarıda bir yer tepede. Şimdi bir katlı diyorsunuz evet bu kentsel dönüşümün amacı sağlıksız yapılar, depreme dayanıksız yapılar için çıkarılmış bir şey ama <gülüyor> Kuzguncu'ya gittiğinizde e, neden Kuzguncuk olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü o kadar güzel bir boğaz manzarası var ya ki. Boğaz ön görünüm alanı sınırları içerisinde değil ama Boğaz geri görürüm. Ancak e, oraya yüksek yapılar yapıldığı zaman e, son derece boğaza nazır e, evler yapılacağı belli. Aslında insanlar e, ya, bu, bu açıdan kuzguncuğu görenler gözünde canlandıracaktır. Görmeyenler de böyle internetten bakabilir fotoğraflara. Hakikaten çok önemli, çok kıymetli bir yer. İstanbul'un son kalan yeşil yerlerinden bir tanesi. Maalesef yine başında büyük bir e, Tehlike şey, şey var, var. Şey var bir sorunu daha sormak istiyorum size bir, bir şey daha var şu e, siz bunu söylemiştiniz yani gelip dozerle zorla yıkmayacaklar ama anlaşma yoluna gidecekler ve bunu yaparken de mahalleliyle birebir konuşarak mahalleliyi aslında kendi içerisinde e, bölerek yapacaklar. Hmm. Böyle yönet taktiği uyguluyorlar. Fikirtepe'de başı büyükdü. Bir sürü yerde bunu gördük. Siz A, anladığım kadarıyla buna buna karşı tedbir alıyorsunuz. Evet. Birlik evet, olalım. Bölünmeyelim. Paralara kanmayalım teklif Hı -hı. ettikleri Hı -hı. değil mi? Biraz onu anlatın. Şimdi kösercan bey öyle. Çünkü hani bahsettiğimle ben bir mahallele birliği var. Hı -hı. E, bu mahallede Türkiye'nin her yerinde aynı durumda, aynı sorunla yaşayan insanlarımız var. Bunlarla paylaşıyoruz, görüşüyoruz. Dolayısıyla bu süreç hep böyle yürütüyor. Türkiye'nin her yerinde, bir tek İstanbul'da değil. Işte İstanbul'da 55 mahalle var aynı durumda ama yani Türkiye'nin dolayısıyla bunun yolunun yordamının birlik beraberlikten geçtiğini iyi biliyoruz. Bunu mahallemize çok iyi anlattık. Mahallemiz çok iyi biliyor. Ee, bu konuda birbirimize kenetlemiş durumdayız. Yani zaten bizim insanlarımız çok katlı binalar istemiyor, yaşamak istemiyor. Böyle bir beklentisi de yok. Yani Hı. dolayısıyla bu tür şeyler bizi bence bölemez. <gülüyor> onlardaki bu konu çaba içine bence girmesin hiç kimse. Aa, diyorum ya çok çok bir şeyler istiyorlar. O zaman her sürece bizi dahil etsin, maile bilgilendirsinler. Şeffaf olsunlar inan... ve inan. Aynen öyle. İnsanlarımız evet. şeffaf, açık, net olduğu zaman bizim Türk insanımız çok şeydir, sadıktır, inançlıdır, vefakardır, özverilidir. Evet. evet. Size bir, bir adım atılırsa şeylerden... siz de elbette yapıcı olacaksınız. Peki Atilla Yılmaz e, çok teşekkür ediyorum. Kuzguncuk İcadiye Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı. E, Kuzguncuk'taki sorunu sizinle de konuştuk. Ağzınıza sağlık yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Sizlere biz teşekkür ediyoruz. Böyle sosyal konulara insanlarla çünkü bizim sesimiz kimseye çıkmıyor maalesef. Birebir görüşüyoruz i̇yi. birbirlerine orada kalıyoruz. Takipte de kalacağız. Biz de meseleyi evet. sizinle birlikte takip yani edeceğiz. Onun için çok çok, çok, çok, çok büyük bir sosyal konulara el attınız. Çok teşekkür ediyoruz. İnsanların muallem adına katıldığınız çok, için. Çok sağ olun. Pelinç, ben teşekkür ediyorum. Son olarak da i̇yi günler, şunun... İyi iyi çalışma, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, ...son olarak da şunu söylemek istiyorum... Ee, ...hakikaten o dün Kuzguncuk sokaklarında gezerken... ...yıllardır ben de radikalde çalışırken... ...Kuzguncuk ile ilgili... E, ...haberler yaptım... Hı hı. ...insanlar... Gerçekten mücadele edince nasıl bir kazanım elde ettiğini görüyor. Orada bir park var, çocuklar oynuyor, aileler geliyor, ekinlere ekilmiş şu anda domatesler diz diz boyun geçmiş domatesler var. Ee, buna ihtiyacımız var. Dayanışma. Boğulduğumuz, boğulduğumuz bu tür hayatının çok önemli. O yukarıdaki yapılarda da gittim, erik topladım, bir sürü civcivler seviyorsunuz yani bir köy yaşantısı var gerçekten ve insan insanların elinden bu alınmak isteniyor ve emin olun yani Nevzat Sayının anlattığı gibi bir model uygulayacaklarını hiç zannede etmiyorum. Bu büyük sorunu öyle çözeceklerini evet. zannettim. Geçmiş tecrübelerimiz onu gösteriyor. Toki'nin neler Umarız, yaptığını, ne mucize, yanılırız. mucize mimarlık eserler yaptığını <gülüyor> hepimiz biliyoruz. İnşallah öyle bir şey olmaz. Biz evet. de bunun için mücadele ediyoruz. ediyoruz. Evet. Ee, bu hafta bu Kuzguncuk'ta ilan edilen kentsel dönüşüm meselesini ele aldık. Biz de bundan sonraki süreçte takipçisi olacağız. Bu hafta ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.